Yükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Sayın dinleyiciler, Kükreyen Fare'de bu hafta 1 Aralık 2011 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz. Merhaba, bu perşembede büyük gündemlerin arkasında neler var onlara bakıyoruz. Ee, bir sürü gündem var tabii de. Ee, bir tanesi futbol sahalarında ortaya çıkan bir olay. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar. Türkiye'de bir ırkçılık tartışmasını beraberinde getirdi. Gazeteler üç aşağı beş yukarı bu haberi vermişlerdi. <gülüyor> bu İnönü stadyumunda oynanan maçta siyah beyazı e, taraftarlar e, Eboe'ye Galatasaraylı e, siyahi futbolcu e, fil dişi sahilli e, Eboe'ye bir takım e, çakmak e, su şişesi vesaire gibi e, şeyler atarak saldırıda bulunmuşlar e, ve arkasından da e, ırkçı e, bir takım e, hakaretler etmişler Gazetelerden okuduğumuz bu. Ebo'ya atılan bu çakmak, su, şişesi, para filan bunların yanı sıra ırkçı tezahürat yapıldığı öne sürülüyor. Ve Beşiktaşlıların da yine gazete haberlerine bakarak Ebo'ya maymun dediği belirtiliyor. Tabii bu e, kanıtlanmış bir şey değil. E, bir söylenti var e, ve bu söylenti üzerine de hem Türkiye'de hem de e, başka ülkelerde e, deyim yerinde ise kıyamet kopuyor. Türkiye'de yeniden e, Türkiye'de ırkçılık var mı yok mu tartışması alevlenirken e, dış basında bu konuya yer veriyor. Örneğin Sunday bir haber çıkıyor. Taraftarların yaptığı, Beşiktaşlı taraftarların yaptığı ırkçı bir davranıştır deniliyor. ırkçılığı körükleyen davranışlardır deniliyor. Futbolcunun etnik kökenine bakılarak yapılan bu hakaret şiddetle eleştiriliyor. Telegraf gazetesi ise Türkiye'de Galatasaray forması giyen bu daha önce Arsenal'de oynamış Emanuel Eboe, Beşiktaşlı taraftarlardan ırkçı bir muamele e, gördüğü biçimde e, bir haberle karşımıza çıkıyor. Daily Mail e, yine bu konuda e, bir haber veriyor. E, İngilizlerin yanı sıra e, Fransa'da Repik e, gazetesi de e, Eboe'ye atılan e, maddeler için ırkçı saldırı değerlendirmesini yapıyor. Şimdi bunun karşılığında da Türkiye'de bir takım şeyler oluyor. Bu aslında Türkiye'de olan şeyler aslında şöyle birkaç seneye baktığımızda geriye doğru baktığımızda sıklaşan şeyler. Çünkü Türkiye'de ırkçılık yoktur söylemleri bu tip her olaydan sonra gündeme geliyor. Türkiye'de ırkçılık yoktur demenin sıklaşması aslında Türkiye'de ırkçılık yönünde bir sorunun olduğuna belki bize işaret verir. Şimdi bu konuyu gündeme getirir getirmez... Ya da gündemin e, arkasında neler olabileceğini e, düşündüğüm sırada Aklıma hemen e, en ilginç örneklerden biri olan şu e, Marco Aurelio meselesi geldi Şimdi Mehmet Aurelio Aurelio e, ilginç bir adam Birkaç yıl önce e, bir grup Brezilyalı futbolcu ile e, Trabzon'a ayak basmıştı Böyle hali... E, ...süklüm püklümdü. Pek kimsenin gözü de tutmamıştı bu futbolcuyu. E, diğer futbolculara e, ne tip olarak ne davranışlar olarak pek benzemiyordu. Sanki o, o yıl e, diğer yabancılar arasında ilk Trabzon'dan gönderilecek e, futbolcu oymuş gibi duruyordu. Pek takıma gireceği de düşünülmemişti. E, üstelik bir iki maç oynadı... E, yani çok da parlak görülmedi ama öyle olmadı sonradan Bu çok güvenilen arkadaşları sanırım 4 Brezilyalı gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Diğerleri teker teker Trabzon'dan postalanırken Aurelio takımın değişmez oyuncularından biri olmuştu Sonra Fenerbahçe'ye transfer edildi Tahminler yine aynıydı Aurelio bu takımda fazla barınamazdı ee, ama yine öyle olmadı. Bu kez de Fenerbahçe'nin şöhretleri arasında doğru dürüst topu oynayan takımı omuzlayan yalnızca o oldu. Ve milli takım. <gülüyor> işte Aurelio milli formayı sırtına geçirip spor sayfalarında ve televizyon kanallarında boy göstermeye başladığı anda Türkiye'de adeta bir volkan patladı. Patlamaların sonu gelmiyordu. Bunun nedeni Aurelio'nun bir yabancı olarak ya da sonradan Türk olmuş biri olarak milli takıma alınmaması gerektiğiydi. Bu kimi zaman açıkça söylenmiyordu. Gerekçeler genellikle milli takımın sağlığı adına öne sürülüyordu. Mesela deniliyordu ki ya milli takım 11 yabancıdan oluşu verirse o zaman ne yaparız? Ya da şöyle söyleniyordu peki Arelio bakalım İstiklal Marşı'nı biliyor mu maçlarda söyleyebilecek mi bir de gerçekten şaşırtıcı başka bir konu açılmıştı Arelio Müslüman değilse bu takımda nasıl oynayacak vesaire vesaire daha birçok şeyler söylenmişti kimileri de konuya doğrudan ya da tam tabiriyle damardan bir giriş yapıyordu ve şöyle diyordu bir yabancının bu takımda oynamasını içimde içime sindiremiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyordu ama o kafadan seslerin ardından da hep aynı cümle kuruluyordu. Yani yanlış anlaşılmasın deniliyordu. Bunun ırkçılıkla filan ilgisi yok. İyi de neyle ilgisi vardı? O zaman da yanıt hazırdı. Milli takımın yapısıyla. Yani açıkça neydi bu milli takımın yapısıyla e, ilgili tepkiler? Aynen toparlamak gerekirse şöyle bir cümle karşımıza çıkabilirdi. Bizim yetiştirmediğimiz bir futbolcu milli takımda yer almasa daha iyi. İş buralara kadar varıyordu. Yani gerekçeler buralara kadar yayılıyordu. Daha doğrusu gerekçeler birileri tarafından icat ediliyordu. Bu gerekçe yani bizim yetiştirmediğimiz bir futbolcu milli takımda yer alması daha iyi gerekçesi belki de içlerinde en ilginç olanıydı. Yani Aurelio Müslüman değilse bu takımda nasıl oynayacak gerekçesinden daha da ilginçti. Milli takımı şöyle bir göz önüne getirip o sıralarda... Aurelio'nun ilk milli takıma girdiği sıralarda e, düşündüğümüz zaman altın top kardeşleri Yıldıray Baştürk'ü o zamanın e, tak, e, takımda en e, iyi futbolcusu idi. E, yeni ortaya çıkmaya başlayan Nuri Şahin'i falan hatırlayınca bunları kim yetiştirdi diye düşünmeden edemiyordu insan. Bugün de baktığımız zaman e, gerçekten de e, milli takımın pek fazla Türkiye'de yetişen futbolculardan oluşmadığına tanık olabiliyoruz. Ayrıca akla şu da takılıyordu. Bu çocuklara bu kadar içten biz diye sahip çıkanlar hangi hakla sahiplenme duygusuna sarılabiliyorlardı? Yani bu Almanya'dan ya da başka e, ülkelerden gelen futbolcular şimdi de hangi hakla e, sahiplenme duygusuna sarılabiliyorlar? Bu çocuklar e, futbolcu olup milli takıma gelinceye kadar tabii ki e, e, bunların isimlerini buradan hiç kimse bilmiyordu. Bunların annelerini, babalarını, ailelerini, diğer fertlerini hiç düşünmemişlerdi. Onları sadece 50 yıl önce ki bugün işte 50, bugünlerde 50. yılı geldi. Onlar üzerine bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Almanya'ya göçün 50. yılı. Ki bu gerekçeler de Aurelio üzerine ortaya konulurken 40 yıl olmuştu. Ee, Avrupa'ya. Gönderirken özellikle de Almanya'ya gönderirken bu çocukların e, annelerini, babalarını, dedelerini onlar için e, kim ne düşünmüştü? Nasıl bir gelecek düşünmüştü Türkiye'de ya da Almanya'da? O da meçhüldü. O davul zurna merasimi e, işte düzenlenmişti buradan giderken e, ve onunla iş bitmişti. Yani demem o ki... E, bu çocuklara şimdi Almanya'dan gelen ya da İsviçre'den, Fransa'dan gelen bu işçi çocuklarına milli takımda kapıları açanlar onlara hangi hakla biz diyebiliyorlardı? Bu da başka bir mevzuydu. Ama Aurelio meselesine <gülüyor> geri dönersek, Aurelio'yu yabancı görme duygusu neye bağlıydı? Bir ona bakalım. Onu yabancı olarak tanımlamakla herkes nasıl bu kadar e, rahat davranmış olabiliyordu eğer milli takımda oynayan gurbetçileri bugün bizden olarak seyredebiliyorsak dediğim gibi bunun nedeni önce onların diğer Türk arkadaşlarına göre şanslı oluşları sonra da yabancı bir ülkenin onlara sağladığı spor yapma olanaklarıdır evet bugün e, yine bakacak olursak e, yurt dışındaki duruma özellikle Almanya'daki duruma İkinci takımlarının sanırım 19 yaş altı takımının Aklımda yanlış kalmadıysa ki biz bunlara daha önce ümit takımı derdik Çok fazla miktarda Türk genci olduğunu okuyoruz Yani bir maçta ilk 11'de 6-7 Türk gencini Alman milli takımıyla 19 yaş altı takımda görebiliyoruz. Demek ki Almanya bu çocuklara Türk çocuklarına kapıyı açmış ve hatta Almanya'nın bu takımının son maçta altı gol attığı ve altısının birden Türkler tarafından altı de Türkler tarafından kaydedildiğini okuyoruz. Dedim ya bu ırkçılık meselesinden konu açılınca aklıma hemen Arelyo geldi. Arelyo ilginç bir adam. Türkiye'ye geldiğinden beri ha bugün ha gider ha yarın gider diye bekleyip dururken milli takıma dalış yapıp ...bütün milletin içindeki duyguları açığa çıkartıverdi. Sonra Real Betis'e gitti. Orada uzun bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra tekrar Beşiktaş'a döndü. Ve milli takımın yeniden değişmez adamı oldu. Mesela Aurelio yorumlarına baktığım zaman... O zaman o günlerde milli takıma e, kabul edildiği ya da Türk vatandaşlığına Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığına kabul edildiği zaman e, en ay yuka çıkmış vatandaşlık kriterleri e, ya da saçmalıkları diyelim e, belki de ...Radikal Gazetesi'nin e, spor yazarlarından biri tarafından ortaya konulmuştu. Şimdi o spor yazarının ismini vermeyeceğim belki de yazdığına sonradan pişman olmuştur. Keşke onu yazmasaydım demiştir. E, bu yüzden e, ismini vermemekte yarar var. O ama e, o zamanki duyguyu e, belirleyebilmek için bu yazıdan size birkaç satır okumak istiyorum. E, diyordu ki bu yazar, spor yazarı, Arelio ne kadar Mehmet diye başlıyordu bir kere yazısına. E, ve diyordu ki bir ülkenin yurttaşlığına kabul edilmek bu kadar ucuz ve ilkesiz olamaz. Ve e, devletin bütünlüğü konusunda şahinlik yapanların suskunluğundan e, rahatsız oluyordu. Onları göreve çağırıyordu. E, ve şöyle devam ediyordu. Bunu en ulusalcı, en milliyetçi yiğitlerin bile iş futbol takımı taraftarlığına gelince milliyetçi, ulusalcı duygularını buzdolabına koymaları olarak mı açıklayacağız? Bilemiyorum. Ya böyle yazıyordu. Ve... E, Mesele gene ırkçılığa geldiği zaman ya da ırkçılık tartışmalarına geldiği zaman bir kere daha hatırlayalım ki en önemli gerekçelerden bir tanesi Ariel'un milli takımda oynamaması için öne sürülmüş gerekçelerden bir tanesi işte o istiklal marşını maçlardan önce söyleyip söyleyemeyeceği sorunuydu orasını bilemiyorum söylüyor mu hala çıktığı zaman ya da hala suskunluğunu sürdürüyor mu gerçekten bilmiyorum dikkat etmedim ama mesela o zamanlarda Yine bir 10 sene öncesinde de şöyle bir takım olaylar ceryan ediyordu. Deniliyordu ki yine basında yer alan haberlerde Türk halkı İstiklal Marşı'nı bir türlü doğru dürüst söyleyemediği ve hep detone kaldığı için devlet bu marşın tonu üzerinde kimi değişiklikler yapmayı düşünüyor. Evet böyle devam ediyordu yani e, Türkler e, en tırnak içinde söylüyorum ki e, has Türkler e, kendi marşlarını söyleyemedikleri için artık devlet şu e, marşı bir parça Türk halkının gırtlağına göre ya da müzik yeteneğine kulak e, gücüne göre e, değiştirelim diye de düşünmüş. Aklıma geldi söyleyeyim dedim. Bir de herkes bu marşın sözlerini baştan sona söylemeye çalışsın bakalım. Ortaya ne çıkacak? Bir de bunu deneyelim. Şimdi buradan yeniden e, türbünlerdeki ırkçılık meselesine gelelim. Irkçılık var mı yok mu tartışmalara bir bakalım. Yine seneler önce Kayseri'de bir deplasman takımının, taraftar grubu bir pankart açıyordu. O takımı da şimdi söylemeyeceğim. Herkes e, hatırlayabilir ama hatırlamayanları da e, yeniden alevlendirmeyelim. Çünkü onlar da belki yaptıklarına pişman olmuşlardır. Pankartta biz ne Ermeniyiz ne de Fenerliyiz yazıyordu. Sonra Diyarbakır'ı düşünüyorum. Diyarbakır spor Yine o yıllarda federasyona bir mektup göndererek kendilerine yöneltilen PKK suçlamasının devam etmesi halinde ligden çekilmek zorunda kalacaklarını bildiriyordu. Maçlardaki ırkçılıkla ilgili olayların durup dururken çıkmadığının bilincindeyiz elbette. Türkiye'nin siyasi problemi bu problemi yıllardır büyüyor ve verdiği her tür eğitimin içinde de ee, belki de bu büyüyen problemin körükleyici bir takım unsurları belki de dediğim gibi var. Sonunda iş faşist örgütlenmeler tarafından tezgahlanan Hrant e, Dink cinayetine gelip dayanınca Grant Dink e, kendi gazetesinin önünde öldürülünce e, bardak taşmıştı. Artık bu konunun gizlenecek bir yanı kalmamıştı ve tüm kirli çamaşırlar Ranting cinayetiyle birlikte gözler önüne serilmişti. Aslında elbette her şeyin Ranting'in öldürülüşüyle başlamadığını bilmeyen yoktu. O cinayet yıllardır süren, içten içe büyütülen, belki de ustaca biçimlendirilen bir çabanın, bir tasarımın görüntüsüydü yalnızca. Şimdi burada bir müzik arası verelim. Sonra size. Bir hikaye daha anlatacağım Programın sonuna doğru Gulak Orkester Beyrut ve Brandenburg parçasını dinliyoruz Melio meselesi e, milli takımla birlikte gündeme geldiği zaman e, herkes e, Mehmet Olunmaz Mehmet Doğulur sloganına e, sarılmıştı e, ve o zaman da e, Fransa'nın en iflah olmaz en berbat ırkçı siyasetçilerinden biri olan Jean-Marie Le Pen e, e, aklıma gelmişti e, yıllar önce. O, o Löpen e, bir Fransa milli maçına gidiyor. E, sonra türbüne oturuyor kendisine ayrılan yere. E, Fransa milli takımı sahaya çıkıyor. Senegalli, Cezayirli, bir sürü Afrikalı başka futbolcunun yer aldığı Fransa takımına bakıp daha maç başlamadan bu takım Fransa'yı temsil edemez diyor ve kalkıp gidiyor. Şimdi o zamanlar tabii Türkiye'de binlerce Löpen aynı şeyi söylüyordu. Türbünlerde Mehmet olunur. O olunmaz. Mehmet doğulur. Ee, ve e, tabii futbol sahalarındaki e, özellikle futbol sahalarındaki bu davranışlar için e, şimdi aklıma geldi Tanıl Bora'da e, kim dergisindeydi zannediyorum. Çok güzel bir yazı yazmıştı. Eğer e, siyaseti e, futbol diline çevirmek istiyorsanız e, Futbolun içinde bu siyaseti yapabilirsiniz Bu siyasetin e, faşist kapısını sonuna kadar açar Şimdi başka bir hikayeden bahsedeceğim size Programın sonunu o hikayeyle getirelim Sevan Atoğlu e, benim de e, çok sevdiğim bir arkadaşımdır o sıralarda Hrant henüz sağken Agos gazetesinin arşivlerinden de yararlanarak Tarih ve Toplum dergisinde bir yazı yazmıştı. Bu Ekim 2000 sayılarından bir tanesiydi. Yazı da Türk spor tarihiyle ilgilenmiş olanların hatırlayabileceği Varhan Papazya'nın öyküsü anlatılıyordu. Gazetede Stokon'da yapılacak olimpiyat oyunlarına katılmak isteyen gençlere yönelik bir ilanla karşılaşmıştı Papazyan. Selim Sırı karşısına çıkmıştı ve ona olimpiyatlarda yarışmak istediğini söylemişti. Yıl 1912 idi ve Selim Sırı da o sırada modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin'in temsilcisiydi. İstanbullu Ermeniler daha önce organize edilen bir müsameleden kazandıkları paraları Papazyan'a verip onu İsveç'e yolcu ettiler. Müsamere parası bu seyahat için yeterli olmadığından geri kalanını da Papazyan bu olimpiyatlara Türkiye adına katılmak için kendi cebinden tamamladı. Ne var ki Stockholm'deki Papazyan'ı kızdıran bir şey oldu oraya indiğinde. Oyunlara katılan devletlerin bayrakları arasında Türk bayrağı yoktu. Papazyan bu olayı Türk Sefareti'ne bildirdi ve eğer bayrak asılmazsa yarışmalardan çekileceğini söyledi. Organizasyon komitesi bayrağı bulup diğerlerinin yanına ekledi. Yarışlardan bir gece önce ise sefire kendi eliyle Papazyan'a ay yıldızlı kırmızı bir forma dikti. Papazyan girdiği 1500 metre yarışını kaybetti ama Türk toplumunun olimpiyatlarda gerektiği gibi temsil edilmesini, hani o olimpiyatların meşhur üçlüsü dostluk, kardeşlik ve barış dünyasında yer almasını sağladı. Papazyan'ın kendi vatanı için gösterdiği bu çabalar aradan 10 yıl geçtikten sonra o vatandan tuhaf bir karşılık buldu. 3 Eylül 1922 tarihinde Fenerbahçe ile Ermeni yurttaşlardan oluşan muhtelit takımı bir maç yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı. Gazeteler ertesi gün şöyle yazdı. Fenerbahçe 5, Ermeniler 0. Ermeniler geçen mağlubiyetlerini pek hazmedemediklerinden Diyordu gazete mütemadiyen e, gazetelerde yeni bir oyun için Fener'i davet ediyorlardı bu davet Fenerbahçeliler tarafından sonunda kabul edildi oyun çok heyecanlı oldu akıncılarımız diye devam ediyordu o gazeteler. Topu mütemadiyen Ermeni kalesine yolluyorlarsa da kalecilerimizi, kalecilerinin fazla mahareti olması ve biraz da talihi yüzünden top ağlara girmek istemiyordu. Oyuncular başlar üzerinde kuş dili çayırına kadar taşındılar. 5-0 kazandıktan sonra Vapur iskelesine yürüyen tamaşakarlar "Yaşa var ol Türkler, her yerde galip!" diye bağırıyorlardı vesaire vesaire. Evet, Papazyan belki de kendi cemaatiyle Türkiye arasındaki ilişkilerde o olimpiyatlardan sonra böyle bir yanıtla karşılaşmıştı. Papazyan'ın olimpiyatlarda kurduğu dostluk, kardeşlik ve barış dünyasının aslında burada neye benzediğinin çarpıcı bir örneğidir bu öykü. Dediğim gibi, Sevan Atayan bu öyküyü o sıradaki e, Hrant Dink'in Agos gazetesinin arşivlerinden de yararlanarak bize sunmuştu tarih ve toplum dergisinde. Ha, Papazyan ne mi oldu? Papazyan 1970 yılına kadar Kanada'da yaşadı. Sıklıkla Türkiye'yi ziyaret etti. Oysa bu yıldan sonra e, yani 70 yılından sonra hiç kimse ondan haber alamadı. Ve o dostluğa, kardeşliğe ve barışa inanmanın bedelini belki de Ermenilerden biri halinde unutulup giderek ödedi. Yani Türkler her yerde galipti. E, Mehmet Orelio'dan sonra Galatasaraylı Eboe'den sonra ırkçılık tartışmalarından Hrant Dink'ten ve Papazyan'dan Genişçe bir tarih yelpazesinde söz ettik, bir de müzik dinledik. Bugünkü gündem konusunu da böylece değerlendirmiş olduk. Gelecek hafta başka bir gündem konusunda tekrar buluşmak üzere. Sayın dinleyiciler, Kükreyen Fare'de bu hafta 1 Aralık 2011 tarihli programın tekrarını dinlediniz. Yükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu.